Düşmelek'ten merhaba. William Basinski, New York'ta yaşayan 57 yaşında bir avantgard kompozitör. Basinski aslında mektepli bir kranetçi ve saksafoncu ancak 70'lerin sonundan itibaren... ...Steve Reich gibi minimalistlerden ve Brian Eno gibi ambient müzisyallerden etkilenip kulvar değiştirmiş. Bu minvalde üretimlere başlayıp bulunmuş sensler, radyo statiyi ve teyp döngülerinden inşa ettiği bir ton kayıt yapmış. Çürümekte olan eski manyetik teypleri dijital formata aktarma çabasının ürünü olan... The Disintegration Loop serisinin 2002 tarihli ilk uzunçaları ise yıllar süren bir bocalama ve arayışın sonunda yerini ve ağırlığını bulan bir klasiği olmuş. Bazinski o dönemden beri sonuncusu 2013 tarihli Nocturnes olmak üzere birçok albüme imza attı. Az önce de iki sene aradan sonra gelen Cascades'den bir sekans dinledik. Bu geceki drone ve ambient seçkimize aynı zamanda Arterial ismiyle faaliyet gösteren Tag ve Kamyar Tavakoli ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftaki programın kapanışında yer verdiğimiz Araş Akbari gibi onlar da Tahranlı müzisyenler ve onların da yeni kısa çaları Through the Winter Woods'a Lawrence English el atmış. Bu kayıttan gelecek Hallow'un akabinde korku filmi It Follows'un müziklerini üstlenen Rich Vreeland namı diğer Disaster Peace alacak sırayı. 70'lerden kalma John Carpenter'vari film müziklerini andıran albüm tedirgin edici ve keskin synth desenlerinden örülmüş. Filmden bağımsız bir şekilde de var olmaya başarabilen bu kayıttan Company az sonra Açık Radyo'da olacak. Sırada Fransız müzisyen David Tabulun Linear Bass projesi var. Taboul'un kendi kurduğu soft etiketine yayınlanan yeni albüm The Stars Will Shine toplam iki buçuk saate yayınlanan iki bölümden oluşmakta. İkinci bölüm daha katıksız ambient ses manzaralarına sahne olurken ilk bölümdeki eserler violoncenin ön plana itilmesiyle modern klasik öğeleri de içermekte. Biz de ilk olarak bu gri bölgede ikamet eden The Last Drift'e kulak vereceğiz. Ardından ise İngiliz prodüktör Dennis Huttleston'un 36 projesine yer vereceğiz. Geçtiğimiz sene Dream Tempest albümü ile de konuk ettiğimiz 36, yeni kısa çaları Sign Dust için alet çantasını kısıtlamış ve yumuşak sinislerle örülüp aynı anda hem nostaljik hem de fütüristik tınlayabilen 4 şarkı kaydetmiş. Birazdan kulak vereceğimiz Sunriders Part 2 bunlardan biri. 1994'ten beri özellikle dark ambient ve endüstriyel türlerinde üretim yapan sanatçıları kapılarını açan ABD'li etiket Malignant Records bünyesinden iki müzisyen ile devam ediyoruz. İlk konumuz geçmişte metal gruplarında mesai yapmış Leyla Rauf. San Francisco'lu multi enstrümentalist aynı zamanda piyano, gitar ve üflemelilerden damıttığı tonları filtrelerden geçirip sis kıvamına getirerek matemli ses mağazaları çizmesiyle bilinmekte. Yarlılar ve İbav'ın da arıza endam ettiği yeni albümü Insomnia'dan dinleyeceğimiz Drift sonrasında etiket taşı Christopher Ustad gelecek. Yine Melegnat etiketinin üyelerinden olan Endüstriyel Müzik İklisi onun üyelerinden olan Christopher Ustad ilk sonu albümü Filth Haven'da düşsel bir ana analog karanlık inşa ediyor. Birazdan bu albümden Liquidator'da açık radyoda olacak. THE <laughs> END you <laughs> tek muhteber Constellation etiketinin kadrosundaki saksoponist ve doğaçlamacı Matano Roberts, caz çevrelerindeki biliniliğinin yanı sıra tarih, ejdat ve hatırlama gibi temaları deştiği Coin Coin serisiyle caz müzikte haşır neşir olmayan hatırı sayılır bir kitlenin radarına girdi. Bu serinin üçüncü ayağı olan Coin Coin Chapter 3, River Rundi, elektronik seslerinde yardımı ile hem ABD'nin kölelik tarihine ışık tutan hem de Ferguson sonrası günümüz Amerikası'na dair çarşınlarda bulunan bir kayıt. Bu albümden dinleyeceğimiz Dreamora of Dreams'in ardından grup ile işbirliklerinden aşina olduğumuz İlyas Ahmet alacak sırayı. Puslu ses yığınlarının içinden duymaya alıştığımız İlyas Ahmet, yeni albümü I Am All Your Own için ekseriyetle nazikçe çaldığı gitarıyla baş başa kalmış ve bugüne kadar gördüğümüz en sade yüzünü göstermiş. Bu geceki seçkiye daha uygun olduğunu düşündüğüm Bulanık, Untitled One ise albümün içerisinde ambient bir köprü görevi üstlenmekte. Bu geceki programın da sonuna geldik. Kapanışı Kanadalı Franz Jobin ve İtalyan Fabio Perletta'nın okyanus aşırı ortaklıklarının ürünü olan Ambient kayıtları Mirror Neurons'da yer alan Mimesesi ile yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melek adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.